2575 İbn Ömer'den Velayı satmayı da Bağışlamayı da yasakladı 2070 2576 Cabir bin Abdullah El Ensari'den Bir adam bir kölesini kendi ölümünün ardından Geçerli olmak üzere azat etti Sonra Onu isteyip sattı Bu köle ancak Önceki sene Ölmüştü 2577 İkreme'den o da İbn Abbas'tan Ali ve bir erkeğin cariyesi ondan çocuk sahibi olunca o cariye onun ölümünün ardından sonra hürriyetine kavuşturulur. 2578 Enes'ten Ali sallallahu ve sellem Allah'ım onlara ölçeklerinde bereket ver. Onlara sağlarında ve mütlerinde bereket ver. 2579 Bilal'den Yanımda Ali ve sırâmın bir müt hurması vardı. Derken iki sağ karşılığında bir sağ olmak üzere ondan daha iyisini buldum da ondan satın alıp Ali ve sırâma getirdim. O zaman bu, bu sana gel nereden geldi ya Bilal dedi. Ben de iki sağ karşılığında bir sağ olmak üzere satın aldım dedim. Bunun üzerine onu geri ver bize de hurmamızı iade et. 2580 ebukreiden ve Selam adi oğullarından falan ensariyi memur olarak gönderip onu Hayber'de vergi toplamakla görevlendirdi. Derken o Cenip Hayber'in bütün hurmaları böyle midir dedi. O hayır vallahi ya Resulullah. Doğrusu biz gerçekten iki saha adi hurmaya karşılık iyi cinsten bir saha satın alıyoruz dedi. O zaman ve Vesselam böyle yapmayın. Fakat misli mislinden satın alın. Yahut bu adi hurmaları satın ve değerleriyle bu iyi hurmalardan satın alın. Tartıyla alınıp satılan diğer mallar ve yiyeceklerde böyledir buyurdu. 2581 Hz. Ömer'den Vesselam, altın ile altın sen al sen daha şeklinde, gümüş gümüş ile sen al sen daha şeklinde hurma hurma ile sen al sen daha şeklinde, buğday buğday ile sen al sen de al şeklinde arpa arpa ile sen al sen daha şeklinde aralarındaki fazlalık olmaksızın değiş tokuş edilebilir. 2582 yine aynı 2583 Usame bin Zeyd'den Aleyhisselatü Vesselam faiz ancak borçlu olur buyurdu. 2584 i̇bn Ömer'den ben Baki'de deve satardım onları altın paralar dinarlar karşımda satar gümüş paralar dirhemler alırdım. Gümüş paralar karşısında satar altın paralar alırdım. Sonra bir gün Ya Resulullah yavaş olun size bir şey soracağım. Doğrusu ben de deve satıyorum. Onları altın paralar karşısında satıyor. Gümüş paralar alıyorum. Gümüş paralar karşısında satıyor. Altın paralar alıyorum. Buna ne buyursunuz? O da şöyle buyurdu. ile birbirinizden aranızda henüz kabz edilmemiş bir şey varken ayrılmadığınız sürece günün fiyatını almanda hiçbir mahsur yoktur. Selam. 2585 İbn-i Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam zırhı yahili bir adamın yanında 30 saha ölçek parayı arpaya karşılık rehin iken vefat etti. 2586 İbn-i Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye Medine'liler meyvelerde 2-3 yıllığına selef alışverişleri yaparlarken geldi. Meyvelerde selef alışverişini belli ölçek ve belli tartıyla tartın buyurdu. 2588 Sıfyan'dan Süveyd bin Kays'tan ben ve Mahreme el-Abdi Bahreyn'den Mekke'ye gidip giyim eşyasına gittik. Derken aleyhissalatü vesselam yürüyerek bize geldi ve bizimle birkaç iç tonun pazarlığını yaptı. Orada gümüş veya altın paraları ücretle tartan bir tartıcı vardı. O zaman o bu tartıcı tart ve terazinin kefesini ağır getir buyurdu. Sonra yürüyerek gidince bu Allah'ın el demişlerdi. 2589 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağı için zengin birine gönderildiğinde o ona gitsin. 2590 Ubeydullah bin Kaab'dan o mescitte İbni Ebu Hadret'ten bir alacağını istedi, tartıştı ve sesleri yükseldi. Nihayet sesler Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde işitildi. Ve o yanlarına çıkıp ya kalp dedi. O buyur ya Resulullah dedi. Borcundan şunu düş. Eliyle onun yarısını gösterdi. O da yaptım dedi. Bu sefer İbni-i Bahadirat'a kalk bunu öde dedi. 2591 Ebu Yeser'den. Aleyhissalatü Vesselam kim darda olan birine borcunu ödemede suret anırsa veya borcunun tamamını veya bir kısmını bağışlarsa Allah onu kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmayacağı mahşer gününde kendi gölgesinde gölgelendirir. 2592 Ebu Katade'den Aleyhisselatü Vesselam kim borçlusunu ferahlandırırsa veya ondan silerse o kıyamet günü arşın gölgesinde olur. 2593 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim malına aynen iflas etmiş bir insanın yanında Erişirse, o buna o, mal, o almaktan başkasına hak sahibi değildir 2594 Ebu Hureyre'den ve Vesselam ölen müminin ruhu üzerinde borç olduğu sürede askıda kalır cennete giremez 2595 Salim bin Ebu Caat'tan ve Vesselam kimin ruhu cesedinden o üç şeyden yani gurur hainlik ve borçtan uzak olduğu halde ayrılırsa o cennete girer 2596 Ebu deden o da babasından Aleyhisselatü Vesselam'a cenaze namazını kılması için bir erkek cenazesi getirdiler o arkadaşınızın cenaze namazını siz kılın çünkü onun borcu var dedi bu borç benim üzerime olsun ya Resulullah dedim Aleyhisselatü Vesselam sözünü yerine getireceksin dedi o da sözümü yerine getireceğim dedi o zaman Aleyhisselatü Vesselam onun cenaze namazını kıldı 2597 Ebu Hureyre'den ve vesselam nefsim elinde tutan Allah'a dosun ki yeryüzünde hiçbir mümin yoktur ki ben ona insanların en yakını olmayanıyım. Binaenaleyh kim ölür de geriye bir borç veya bakıma muhtaç kimseler bırakırsa ben bu adam için çağrılayım. Çünkü ben onun velisiyim. Kim de geriye bir mal bırakırsa bu mal kim olursa olsun akraba 2598 Abdullah bin Cafer'den Ali salatü vesselam şüphe yok ki Allah borcu olanın kerih gördüğü şeylerde olmadığı sürece borcunu ödeyinceye kadar borçluyla beraberdir. 2599 Semura bin Cündep'ten Ali Selam, vesselam elin aldığı şeyin sorumluluğu onu sahibine ulaştırıncaya kadar el sahibinin üzerinedir. 2600 Ebu Hureyre'den Ali salatü vesselam Emaneti onu satan sana güvenip bırakan Kimseye ulaştırır ve sana hainlik yapana Sen hainlik yapma 2601 enesin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Hanımlarından biri Evindeyken bir çanak içinde Tirit hediye edildi Bu diğer hanımı çanak'a vurdu Ve çanak kırıldı Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Haydi yiyin Anneniz kıskandı diyerek tirit alıp küçük bir çanağa aktarmaya başladı ardından çanağı kıran hanımı sağlam bir çanak getirinceye kadar bekledi ve çanak gelince onu alıp kırılan çanağın sahibi hanıma verdi 2602 Sakafin'in oğulları Amr ile Asım'dan Süfyan bin Abdullah bir heybe buldu ve Ömer bin Hattab'a getirdi o da bunu bir yıl duyur eğer sahibini bulursan ne ala onu sahibine verirsin aksa halde bu senin olur dedi bunun üzerine Süfyan heybeyi bir yıl duyurdu ama sahibi bulunmadı. son ertesi yıl Haç mevsiminde bu heybeyle birlikte tekrar ona rastladı ve heybeden söz etti. O zaman Ömer o artık senin dedi. Çünkü ve Vesselam bize bunu böylece emretti. 2603 Ebu Kureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethedildiği yer ayağa kalkıp şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah fil sahiplerinin Mekke'ye girmesine engel oldu. Ama o... Onların üzerine Allah'ın elçisi aleyhissalatü vesselam ile müminleri sataştırdı. Şunu iyi bilin ki bu Mekke benden önce hiç kimseye helal olmadı. Benden sonra da hiç kimseye helal olmayacak. Şunu da iyi bilin ki şu anında artık bu haramdır. Onun ne dikeni koparılır, ne ağacı kesilir, ne de düşmüş eşya alınır. Mekke'de düşmüş bir eşya almak sadece onun sahibini arayacak olan kimse için caiz olur. 2604 el-caruttan, Ali sallatü-vesselam Müslümanın yitiği ateş alevidir. 2605 el-caruttan, Ali sallatü-vesselam Müslümanın yitiği ateş alevidir. Müslümanın yitiği ateş alevidir. Müslümanın yitiği ateş alevidir. Ona yaklaşmayın. Bulduğun zaman onu ilan et. Gizleme, saklama. Sahibi gelirse ona geri ver. Eğer gelmezse o Allah'ın malıdır. O dilediğine verir. 2606 Ebu Umame'den ve Vesselam Kim Müslüman bir kişinin hakkını yalan yeminiyle kendisine alırsa Allah ona cehennem ateşini vacip kılar. Cenneti haram eder. Bunun üzerine bir adam ona az bir şey de olsa mı ya Resulullah dedi. Bir misvak ağacı dalı da olsa buyurdu. 2607 yine aynı 2608 Ebuzer'den. Allah'ın Resulü ve Vesselam Üç kimse vardır ki Allah kıyamet günü onlara ne bakacak ne hitap edecek ne de temize çıkaracak onlara acı veren bir azap da vardır bunlar kimdir ey Allah'ın Resulü dediğimizde elbisesini kibirle topuklardan aşağı sarkıtan kimse yaptığı iyiliği başa kakan kimse ve yalan yeminle ticaret malını artırmaya çalışan kimse buyurdu. 2609 Said bin Yezid'den Aleyhisselatü Vesselam kim başkasının yerinden haksız olarak bir karış yer alırsa bu yer yedi katıyla tasma gibi onun boynuna geçirilir. 2610 Cabir bin Abdullah'dan Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim ölü bir yeri canlandırırsa bu ona sevap yazdırır. Rızık peşinde olan canlılar ondan ne yerlerse ona ondan sadaka sevabı vardır. 2611 Ebyaz bin Hammal'dan. Aleyhisselatü Vesselam Meyrib'teki Şeza Tuzdası isimli Tuzdayı kendisine tahsis etmesini istedi. O da bunu ona tahsis etti. Sonra El-Akra bin Habi ettemimi şöyle dedi. Ya Nebiyallah ben gerçekten cahiliye döneminde bu tuzluya gittim. O suyu olmayan bir yerdir. Kim giderse ondan alır. O hiç kesilmeyen pınar suyu gibidir. Bunun üzerine ve Vesselam El Ebyaz'dan kendisine tuzla tahsi hakkında sözleşmeyi bozmasını istedi. O zaman ben onu benden sadaka kabul buyurman şartıyla bu sözleşmeyi bozdum dedim. Aleyhisselatü da o senden bir sadakadır ve hiç kesilmeyen pınar suyu gibidir. Kim giderse ondan alır buyurdu. 2612 2612 Alkama bin Ali Aleyhisselatü Vesselam o zaman Muaviye'yi benimle gönderdi. O yeri bana ver buyurdu. Bir önceki hadisin devamı. 2613 Zeyd bin Harisen hanımı Ümmü Ali Aleyhisselatü Vesselam bana ait bir bostanda yanıma geldi. Derken ya Ümmü Mübeşir, bu bostandaki ağaçları bir Müslüman yoksa bir kafir mi dikti? Ben Müslüman dedim. O zaman Hiçbir Müslüman yoktur ki bir ağaç diksin ve onun meyvasından bir insan veya bir hayvan yahut bir kuş yesin de ona bundan dolayı sevap ulaşmış olmasın. 2614 Eb bin Hammal'dan. Ali Salatin vesile misvak ağaçlarını koruluk yapmanın hükmünü sordum. Misvak ağaçlarında koruluk caiz değildir. Buyurdu. 2615 Ebul Minhal'dan. Ben İyas bin Abd el-Muzeni, Aleyhissalatu vesselam'ın asabındandır. Suyu satmayın. Çünkü ben Aleyhissalatu vesselam'ın suyu satmaktan men ederken işittim, buyurdu. Sabancı'ya duyurulur. 2616 Buhayseden. Aleyhissalatu vesselam gelmiş ve izin isteyip onun mübarek vücuduyla iş gömleğinin arasına girmiş. Osman dedi ki: Ali sallallahu aleyhi ve tuz ve su başkasına helal değildir. Satılması helal değildir. Bunlardan başka ne veremem diye sorduğunda Ali sallallahu aleyhi ve hangi sorusu olsun hayır yapman senin için iyidir. Sonunda tekrar tuz ve su vermemezlik etmenin helal olmayacağını bildirdi. 2617 Abdullah'dan Ali sallallahu aleyhi ve Hayber ahalisiyle oradan çıkacak kurma ve ekinin yarısı karşılığında iç sürdesmesi yaptı. 2618 Cabir'den Ali sallallahu aleyhi ve selam bizi muhabereden men etmesinden önce 2 veya 3 senelğine çıkacak ürünün üçte 3ünü yarısına ve bir miktar semana karşılığında muhabere yapardık derken Ali sallallahu aleyhi ve kimin bir araz arazisi varsa onu sürüp eksin. Şayet sürüp ekmesinden hoşlanmazsa, onu din kardeşine iğneti versin. Din kardeşine iğneti vermesinden de hoşlanmazsa, onu öylece nadasa bıraksın buyurdu. 2619 Abdullah ibn Saib'den Ali sallallahu aleyhi ve silem muzarayı yasakladı. Evet. 2620 Ali sallallahu aleyhi ve silem boş arazinin iki veya üç seneliye satılmasını yasakladı 2621 Saat bin Ebu Vakkas'tan ve vesselam zamanında arazileri su kanallarının etrafını ekinlere bunlardan bu sebebiyle bitenlere karşılık kiraya verdik derken ve vesselam buna yasak getirdi ve onları altın ve gümüş karşılığında yani para karşılığında kiralamaya ruhsat verdi 2622 Sehil bin Ebu Hasmeden. Allah'ın Resulü ve vesselam Ürün miktarını tahminle belirlediğimizde bir kısmını alın, bir kısmını bırakın. Yani üçte birini bırakın. Şayet üçte birini bırakmasanız dörtte birini bırakın buyurdu. 2623 Ebu Hureyre'den ve vesselam cariyelerin zina gibi haram yollardan kazanç elde etmelerini yasakladı. 2624 Rafi bin Hadiş'ten ve vesselam kan alıcının yani hacamatçının kazancı pistir. Zinakarın zinah kazancı pistir, köpeğin satılmasından elde edilen para pistir, yani haramdır buyurdu. 2625 Ebu, Hurey Ebu Taybe'den Aleyhisselatü Vesselam'dan kan aldı, odana iki saha yiyecek kurma verdi. 2626 Ebu Hureyre'den ve Vesselam, döl hayvanının dişi aşmasında bedel almayı yasakladı. 2627 Ebu Harire'den ve vesselam döl hayvanının dişiyi aşmasında bedeliyle zinakar kadının zina ücretini yasakladı. 2628 Said bin Hureyus'den ve vesselam sizden kim bir ev veya tarla, bağ, bahçe gibi taşınmaz bir mal alırsa, satarsa bedelini benzeri bir şeye yatırması hariç bu saçın ona mübarek kılınmaması layıktır. 2629 Abdullah bin Muqaffel'den Ali sallallahu kim bir kuyu kazardı. Hayvanlarının yatacak yeri olması için onun 40 arşın etrafında hiç kimsenin kuyu kazma hakkı yoktur. 2630 Cabir'den Ali sallallahu ve o şufa muamelesi yapacak şeylerin yolunun bir olması durumunda şufa hakkında şufa sahibi hazır bulunmuyor olsa da ondan dolayı o beklenir buyurdu. 2631 Cabir'den Ali ve silam, mesken veya bahçe olsun taksim edilmemiş olan her ortaklıkta şufa hakkı vardır. Evet bu babta bitti.